Allahu'zlillahim, Şeytan Raja misin? La rahmatullahim. Alhamdülillah, Rabbi'l alimit. Bismillah. Assalamu alaikum, ala Rasulullah Muhammadun wa Aliya sabbiz may. İmamet, meselasi ve, ve, ve asabın itilapları hakkındaki mektubun ikinci ve son kısmını okuyalım. Bu bölümde Aziz Aisha valide'mizden ve tatamuz bir, odamuzun merkezinden bahsedecek Ayşe-i Sıntıka anh'a alemlerin Rabbinin sevgilisi olan Efe'nin sevgilisidir. Onun sallallahu tarafından vefatına kadar makbul ve kendine değer verdiğidir. Sallallahu aleyhi ve sellem ölüm hastalığında onun hücresindeydi. Şerefli ruhu onun hücresindeyken mübarek başı, kucağı ve göğsü üzerindeyken ruhu alındı. Temiz hücresine defnedildi. Bütün bu şeref büyük şereflerle birlikte Ayşe radiyallahu anh'a alimi ve müştehidiydi. Sallallahu aleyhi ve sellem dinin yarısının beyanını ona hava etmişti. Esab-ı müşkül ona müraca dedirdi. Kapalı şeylerin halini onda bulurlar. Bu gibi müştehide olan Sıdık'a Ali'ye muhalefeti sebebiyle tanrı etmek, ona layık olmayan şeyleri nispetmek cidden hiçbir gün değildir. Evi Sallallahu aleyhi ve imandan uzaktır. Ali keram e ve ve damadı ve amca oğlu ise pak zircesidir. Makbul olan sevilisidir. Onun ve bütün ehl-i beytin üzerine Salat ve selam olsun. Bu fakirlik sene evvelinden kadar adeti bir yemek pişirdiğim zaman onun bir ondan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in E'li, Ali, Fatıma, İmam, Hasan ve Hüseyin Haziratı ve Ruhaniyetleri için yapardım. Bu, uykumda Nebi sallallahu gördüm. Bana selam verdim. Sallallahu aleyhi bu fakire doğru dönmüş değildi. Başka tarafa doğru dönmüştü. O anda bu fakire söyledi. Ben yemeği Ayşe'nin önünde yere bana yemek gönderenler Ayşe'nin evine göndersinler. Bu fakir vakitte kesin aldım ki şerefli teveccühünün bana doğru olmaması benim yeme Ayşe'yi ye ortak etmemem etmememdendir. Etmemem Et, yani adam adak yaptığı zaman niyet zaman elbetin isimlerini düşünmüş. Demek ki Ayşe Vademiz'i orada tasavvur etmemiş. Bu noksanlıktan dolayı önsal tam yüzüm, mübarek yüzünü dönmedi. Bundan sonra Ayşe'yi de hatta bütün de ehl olan Hanımların da yeme ortak yaptım. Ehl-i Beytin tamamıyla tevessül eder oldu. Sittika sebebiyle Nebi'ye ulaşan cefa meziyet, eziyet, Ali tarafından ona gelen meziyet ve cefadan daha fazladır. Bu mana insaf sahibi akıllılara gizli değildir. Ve evet, bu durum Ali'ye olan sevgi ve tazimin, Resulullah'a olan sevgi ve tazim vasıtasıyla olması, Aslıfı'nın akrabası olması takdirindedir. Ama Ali'ye muhabbeti müstakil olarak tercih eden, Nebi'ye olan sevgi için bunda tesirci yapmaya gelince bu kişi pasimizin hariçtir. Sırf Ali'ye sahip olan sevgiyi ortaya koymayan kişi pasimizindadır. Ona hitap etmeye gerek yoktur. Onun masadı dini iptal, iptal etmek ve şeriatı yüklemektir. Nebis Ali'nin aracılığı olmayan bir yol ödemek derler. Ahmetten Ali'ye Bu durum halis küfürdür. Zındıklığı takipçidir. Ali Kerem Algari bundan beridir. Bunun, bunun içinden ezeklenicidir. Zira ashabına ve damadına sevgi sallallahu aleyhi ve sellem, olan sevgi vasıtasıdır. Bunlara karşı tazim bir tekrim sallallahu aleyhi ve selleme olan tazim bir tekrim vasıtasıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve buyurdu, onları seven beni sevdiği için onları sever. Her şekilde onlara boz eden sallallahu aleyhi ve selleme boz ettiği için onları boz eder. sallallahu aleyhi ve haber verdiği de şu an sevdiği gibidir. Onları kim boz ederse, bana boz için onları boz eder. Yani ashabımla alakalı muhabbet, benimle alakalı muhabbetin aynısıdır. Aynı şekilde onlara boğuz, aynen bana tarif eden buz gibidir. Taha ve Zübeyir Radyalı büyüklerindendir. Cennetle müjdelenen 10 kişidendir. Bu ikisini de uzatmak ve taan etmek değildir. Bu ikisini de etmek ve tart etmek, lanet ve tart döner. Bu ikisi Ömer Faruk'un aralarında şuurayla hilafet e ettiği altı kişiden ikisidir. Bazısını bazısına tercih için açık deli bulmayınca istekleriyle hilafetten nasiblerini terk ettiler. Her birini, her biri nasibini, nasibini bıraktım dedi. Talha, Sıvan Selinem'e kötü kötü yaptığı için babasını öldürendir. Başını getirdi. Başını kesip ön satımı getirdi. Bu işi üzerine Yüce Kur'an onu öldürdü. Zübeyir, sadık haberci Sıvan onu öldürenin cehennemli olacağını haber verdi. Şöyle buyur. Zübeyir'in katili cehennemdedir. Zübeyir'e lanet etmek onu öldürmekten daha aşağı değildir. Edilen, edeni ile öldüren işittir. Din büyüklerine tanıtmakten sakının, sakının. Sonra yine sakın. Gayretlerini İslam kelimesini vücretmek için sarf eden mahlukatın efendisine yardımıyla gayretlerini, mallarını dini kuvvetlendirmek için gece gündüz gizli aşikarda sarf eden İslam büyüklerini zembetmekten sakın. Resulünün sevgisi için aşiretlerini, yani Efendimiz'in sevgileri için aşiretlerini, kabilelerini, evlatlarını, hanımlarını, vatanlarını, meskenlerini, kaynaklarını, ekinlerini, ağaçlarını, nehirlerini terkettiler. ettiler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in nefsini kendi nefslerine tercih ettiler. Kendi sevgisi, sevgilerine, mallarının ve nesillerin sevgisine onun sevgisini tercih ettiler. Sohbet, nail, bunlar nail oldular. Onun sohbetinden, nüvvet, bereketinden nail oldular. Vahiy müşahede ettiler. Yani vahiy eşini. Meleğin hazırlamasına şeriflendiler. harikaları ve mucizeleri gördüler dakkayıp halleri müşahede oldu. İlimleri aynı, yani görülen şey gibi oldu. Lakin'den onlardan sonra hiç kimsenin verilmeyen terezi onlara göre Hatta başkalarının altından hud dağı gibisinin infak etmeleri, sadaka vermeleri, onların bir arpa vermelerine hatta yarısını bile vermelerine ulaşamaz. Bunlar kimseledir ki allah Teala onları Yüce Kur'an'ı övdü. Allah razı oldu, da Allah'tan razı oldu. Gördüm. İşte bu tarihte kimseleridir. İncil'deki kimseleri ise bir ekin gibi ki sapkını çıkarttı. Onu büyüttü ve kalınlaştırdı. sapı üzere dikildi. İkincileri haleleşiyor. Onlarla kafirleri öfkelenenler için böyle yaptı. allah Teala onlarla öfkelenen, öfkelenenleri kafir olanlar yaptı. Bu yüzden küfürden sakınıldığı gibi onlara öfkelenmekten sakınmak lazım. Bu büyükler, sahabe-i kiram Efendimiz'in efendisinin onun halini üzerine sahas ilk sohbetinde asab ı için nihayetin başlangıcında konması yolu üzeri olan hasıl şey, yani Ashab-ı İlhan Efendimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ı görmez elde ettikleri mani ve hal velilerin kamilleri için nihayette az kere hastalığı olur. Söğüt'ten Hazreti Hamza'nın katili olan Hazreti Vahşi, Efendimiz Aleyhisselam'ın sohbetine bir kere nail olduğu için tabiinin en hayırlısı olan mesaj karar daha faziletli oldu. Abne B. Barak'a soruldu, Muaviye mi yoksa Ömer mi, Ömer İbn Abdilaziz mi, daha hayırlıdır. Ömer İbn Abdilaziz tabiinde. Dedi ki Allah'ın olsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte iken maviyenin hatırının buruna giren toz Ömer ibn Abil birkaç kere daha fazilettir. İşte bu özellikler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabında bulunan bu özellikler asaptan sonra kimseye verilmemiştir. Dolayısıyla bunların sohbet hatırı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve olan arkadaşlık hatırı her şeyin üstündedir. Bu yüzden onlar hepsini sevmek Efendimiz alameti oldu. Bunlardan bir kısmına uzatmak ya haricilerin ya da şihanı rafizilerin işidir. E, i̇kisi de her sünnetten hariçtir ve reddedilmiştir. Ashab-ı tamamını sevmek kolay değildir. Neden? Çünkü nefis kendi gibi düşündüğü için, kendi gibi ettiği için basit kötü nefsel duyguları onlara isnat eder. Onların şihanını noksanlaştırır. Böylece onların işlerini ağzına hep tenkit etmeye başlar işte gördüğümüz gibi bazı yeni reform kafalı insanlar sohbetlerinde sözü getirip en sonunda Emevilere dayandırarak Emevilerin üzerine yüklenmek için bahanesiyle o bahaneyle Hz. Mavi'ye razı atıyor Onun etrafında olan sabah Plasa Ebu Hur'ye razı olanı adamlar kitap yazmış Ebu Hureyre'nin feçahatları diye. Yani Ebu Hureyre'de Allah'ın rivayetliği açıcıklar çok fazladır. O da çok fazla rivayet nasıl rivayetmiş diye insanların kafasına şüphe güvendirmeye çalışıyor. Halbuki Ebu Hureyre'de olan Ebu Hureyre'nin yanından ayrılmamış. Sürekli onunla beraber olmuş, Herkes tarla tarladayken, içine gümündeyken onu yapmış. İlim meclisinde Ebu yanında sohbetinde bulunup ondan istifade etmiş. Böylece onun sözlerinin, barak sözlerini bize aktardı. Onun belirleriyle, dinin yarısına yakın hükmü sabit olmuştur. Ona din uzatmak o zaman, din hükümlerine din uzatmak olur. Dolayısıyla, Şiyanın ve arahizlerinin, e, şi, haricilerinin dini noksandır, nakıstır, kısırdır. Bu yüzden onlardan hayırlı bir netice çıkmaz. Öl-i Teala, ashab şanına, laik şekilde onları sevmeye, onların yolda devam etmeye, onların yolunu izlemeye, ihya etmeye bizim olup haberimizin.